1410 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Rifa'ya dini öğretmeleri. Ebu Rifa şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberin yanına ilk gidişimde o hutbe okumaktaydılar, Ey Allah'ın Resulü, ben garip bir kişiyim ve dinini öğrenmek istiyorum, dedim. Bu sözlerimi duyan Hazreti Peygamber hutbelerini yarıda kestiler ve minberden inip yanıma geldiler, oturması için kendisine yanılmıyorsam ayakları demirden olan bir kürsü getirdiler, Hazreti Peygamber buna oturarak bana Allah'ın kendisine öğrettiklerinden yeterli gördükleri kadarını öğrettiler, Sonra da minbere çıkarak utbelerini bıraktıkları yerden devam etmek suretiyle tamamladılar.